Perişan FM. FM. Bu bölümdeki bazı konuşmalar gerçek hayattan alınmıştır. Ömer 5 n 1 k 4 o 8 y 12 q 12 q 12 <gülüyor> ne? Neden, nasıl, için, ne zaman, kim, kimle, kime, ne, o mu, oha, sana ne, bana ne, yuh, çüş. Sana Dinleyiciler ne? Türkiye Radyoları'nın tartışmasız en tartışmalı radyo programı Ömer Pekin'le 5N1K9Q12W24P32T e, programına hoş geldiniz. E, programımıza gösterdiğiniz ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. E, tabii ben sizlerle varım değerli dinleyenler. Sizler olmasanız benim bir anlamım yok. Sayenizde buralardayım ama önemli olan e, buralara gelmek değil, e, buralarda bu seviyede kalmak. Onun için kendimle Oho. gurur duyuyorum. Gerçekten... Ömer Bey, efendim bu nedir ya? Ben yaptım, ben ettim. Bu ne ya? Bu ne ben merkezli bir enaniyet anlayışı anlamadım Kömer Bey ya. Sabahtan beri kendinizi övüyorsunuz, göklere çıkartıyorsunuz. Enaniyetinizi Everest'te bırakmışsınız canım. Bizim de emeklerimiz yokmuş değil bu programda efendim yani. Tanrı aşkına ben olmasam... Sizi kim dinler bu programda? Sabit Bey ya tabii ki sizin de emeğiniz var yani Siz olmasanız tabii ya ki Ya bırakın efendim bu ayakları Kaç programdır bakıyorum Sürekli kendinizi övüyorsunuz efendim Bizi görmemezlikten geliyorsunuz efendim Kendinizi ön plana çıkartıyorsunuz sürekli <gülüyor> E bu yüzden sizi efendim Esef kınıyorum şu anda Esef kınıyorum dedim ve bakın Esef'i de yanımda getirdim şu anda İşte efendim Esef Esef Bey lütfen kınar mısınız beyefendi? Ben Esef ben de sizi kınıyorum. E sağ olasın E buraya kadar geldin, kıradın. E tarı senden razı olsun yani. Ne demek abi estağfurullah. Sabit Bey tamam bu uyarınızı dikkate alacağım efendim. Yani mükemmel olmama rağmen bazen böyle hatalar yapabiliyorum. Çok özür diliyorum. Yok yani ya. Yok yani Ömer Bey ya. Hala mükemmel diyorsunuz ya. Lütfen Sabit Bey bakın bu konuda sizinle tartışmak istemiyorum. Ya Türkiye'nin daha önemli meseleleri var. Ya e ben de sizinle tartışma meraklısı değilim yani. Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun yani. E, Salp Bey bir dakika e, şu anda elime bir son dakika gelişmesi geldi ÖSSE ile ilgili. E, neymiş efendim merak ettim şimdi? E, arabasında ÖSS aleti olmayan köprülerden geçemeyecek <gülüyor> deniyor. Evet dinleyiciler arabasında ÖSS aleti olmayanlar köprüden geçemeyecek. Puhaberimizi... Bir dakika bir dakika bir dakika Ömer Bey ya ÖSSE aleti ne ya o ne ya? E, bakıyorum ÖS. Pardon ya, pardon dinleyenler ÖSS değil OGS aleti olmalıydı. Yani ben... yani yuh yani arkadaşım ya. Bu nasıl bir haber merkezi ya? OGS'yi ÖSS diye yazıyorsunuz ya. E hadi onlar yazıyorlar. E peki siz nasıl okuyorsunuz böyle bir haberi Ömer peki ya? Epi de sizin için radyoculun duayını falan diyorlar. Sabit Alakası Bey, yok canım. Alakası yok canım. Alakası yok canım. Ya canlayın efendim, efendim böyle hatalar olabiliyor. Ya ha, nasıl bir hatadır ya, sizin canım. Sizin daha biri hatalarımızı söyleyip duruyorsunuz ya. Ya hiç mi iyi bir şey yapmıyoruz kardeşim. Ya, evet alanda. iyi şeyler de yapıyorsunuz. İyi yaptığınız tek bir şey var o da dinleyin dinleyiciler demek. <Gülüyor> Bu ne ya? O nasıl bir hitap şeklidir? Bana bir söyler misiniz yani? E dinleyin dinleyiciler. Ya söylerken bile şu anda bakın e, tüylerim diken diken oluyor ya. Efendim ayıp ediyorsunuz ya. O benim sloganım. Dinleyiciler bayılıyor efendim benim onda. Dinleyin dinleyiciler diyeceğim millet yıkılıyor. Sabit yapmayın lütfen ya. Ya Allah aşkına yani. E, Kıskanıyorsunuz. Ya ne kıskanacağım ben senin ya? Başını şimdi sinirlendim ama. Oho ya. ya neyse efendim yani ya. şimdi bakın sinirlendiriyorsunuz. E hazır konu da açılmışken. E, ÖSS'den kuru açılmışken efendim ÖSS sınavıyla ilgili Ben e, projelerinden bahsetmek istiyorum e, Efendim bakın e, Bugün ÖSS sınav sistemi Bir defa çökmüştür efendim Sorulan sorular öğrenciyi hantallaştırmaktadır Şu anda Soru yapısı ise tamamen değişmelidir efendim e, Nasıl değişmelidir yani biraz daha açar mısınız Yani format gereği sormak gerekirse Ne, ne neden, neden nasıl, nasıl niye kimden niye hayda fidayda, fidayda hidayda Falan diyeceksiniz Anlaşıldı. Evet, evet, evet. evet. E, efendim şimdi bakın ÖSS'de ideolojik sorular sorulmalı bir defa Çünkü gençlik efendim buhran içerisinde şu anda Siyasetten yoksun Uyuşuk nesiller yatıyor şu an ülkemizde e, Peki siz Bu konuda herhangi bir hazırlık yaptınız mı? Olmaz mı efendim tabi ki yaptım Değişik sorular hazırladım efendim e, Bu ÖSS sınavında sorulması gereken Birkaç matematik sorusu hazırladım mesela şu anda Efendim işte bakın şu anda da ee, hazırladığım son derece çağdaş ve ilerici aydınlanmacı devrimci ÖSS sorularını şimdi size soruyorum. Bakalım. Evet dinleyiciler şu anda Sabit Bey'in hazırlamış olduğu ÖSS sorularından birkaç tane örnekler alacağız. Bakalım e, göreceğiz değerli dinleyiciler. Ee, Ömer Bey şimdi bakın birinci soru. Evet. Bir sağcı bir musluğu 5 saatte doldurmakta, solcu ise aynı musluğu 3 saatte boşaltmaktadır. E, salcı ve solcu aynı anda çalışırsa havuz kaç saatte dolar? E, evet, evet. Gelelim efendim ikinci sorumuza. E, uzun kenarı 5 metre, kısa kenarı ise 3 metre olan bir resmi dairenin e, kamusal alanı kaç metre karedir? E, e, e, evet. evet. Efendim üçüncü soru ise şöyle. A kümesinde 45 layık, B kümesinde 32 liberal, C kümesinde ise 49 ulusalcı, B kümesinde ise efendim 56 aşırı dinci komünist vardır. E, evet. A kesişim B kümesinde hem komünist hem liberal hem de muhafazakar hem de layık olan 12 kişi var ise A birleşim B kesişim C kümesi kaç aydınlanmacı, ulusalcı ve layık devrimciden oluşur? E, e. Soruyu görüyor musunuz efendim? Şu mükemmel sorunun farkında mısınız? Farkındasınız peki. Efendim bakın Ömer Pekin 5 N 1 K 4 O 8 C e, 12 Q 12 Q 12 ne? neden nasıl niçin ne zaman kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim Ömer Pekin, kim kim kim kim kim kim kim kim